Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nâhmeduh Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve ne'udhu billahi min şurur enfüsina Ve min seyyat-i amalina Men yehdihillahu felamudillelah Ve men yuddil felahadiyelah Ve eşhedü en la ilahe illallahü la şirikele Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Emme bad Nübhem İsmi belirtilmeyen râvidir Aleyküm Aleykümselam. Rabi bana bir adam tahdis etti. Veya ismini zikretmeden an fülanin der. Bunun hükmü Meçhulül Ayn ile aynıdır. Örnek: Abdurrazak Musan No 2440 İbni Cürayç'ten İbni Cürayç'ten bana Hasen bin Müslüm haber verdi. O ashabından birinden o da Osman bin Affan radıyallahu anten rivayet etti şeklinde zikretmiştir. O ashabından birinden, o da Osman bin Affan radıyallahu anh'den rivayet etti şeklinde zikretmiştir. Burada İbn-i ashabından yani arkadaşlarından birinden diyerek isnatta ibham yapmıştır. farından birinden diyerek isnatta ibham yapmıştır. Sahabenin isminin müphem bırakılmasına gelince ravi sahabenin isminin müphem bırakılmasına gelince ravi sahabeden biri bir kimseden veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş olan bir kimseden ve buna benzer bir şey der. Sahabeden bir adamdan veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş bir kimseden ve benzerlerini der. Bu durum mübhem olan kimsenin bilinmesi veya sahabeliğinin sabit olmasını gerektirmez. Zira sahabenin hepsi Allah'ın ve Resulünün tadili ile adildirler. Ama muttasıl olmasına gelince eğer tabi'i hem olan sahabeden işittiğini tasrih etmişse sorun yoktur. Isnadı muttasıldır. eğer işittiğini tasrih etmemişse bu şüphelidir. Eğer işittiğini tasrih etmemişse bu şüphelidir. Aleyküm selam ve Eğer tabii genel olarak sahabeden işittiği sabit olan biri ise Özellikle bu hem sahabeden de işittiği sabit olabilir, mürsel de olabilir. Eğer tabi genel olarak sahabeden işittiği sabit olan biri ise özellikle bu hem sahabeden de işittiği sabit de olabilir, mürsel de olabilir. Şayet ravi küçük sahabeden ise ve ismini hem bıraktığı diğer bir sahabeden rivayet ediyorsa, işittiğini tasrih etmese de bu muttasıldır. Yani sahabe mürseli deniyor buna da. Zira en kötü ihtimalde bu sahabe mürselidir ve sahabe mürseli hüccettir. Şayet ravi küçük sahabeden ise ve ismini mübhem bıraktığı diğer bir sahabeden rivayet ediyorsa, işittiğini tasrih etmese dahi bu muttasıldır. Zira en kötü ihtimalde bu sahabe, bu sahabe mürselidir ve sahabe mürseli hüccettir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İbn-i Hadis'te sayfa 56 şöyle demiştir. Sahabenin bilinmemesi yaralayıcı bir illet değildir. Zira bütün sahabeler aduldur. Örnek İmam Ahmet müsnedinde 4/34 Yunus tire Ebu Avane tire Simak bin harp tire Medineli birisi yoluyla rivayet ediyor. Yunus tire Ebu Avane tire Simak bin harp tire Medineli birisi yoluyla rivayet ediyor. O Medine'li kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılmış ve sabah namazında Kaf suresiyle Yasin suresini okuduğunu işitmiş. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından namaz kılan Medine'li sahabenin ismi müphem bırakılmıştır. Ancak bu rivayet Simak'ın bu sahabeden işitmiş olmasını gerektirmez. Zira işittiğine delalet eden bir ifade kullanmamıştır. Bu yüzden senedin mutasıl olduğuna hükmedilmez. Ve alt başlık Mübhem Ravinin Tadili Mübhem Ravinin Tadili Bu konunun en önemli meselelerinden birisi Mübhem Ravinin Tadiline hükmetmektir. Ravi bana sika rivayet etti veya bana güvenilir biri rivayet etti der. Ravi bana sika rivayet etti veya bana güvenilir birisi rivayet etti der. Çoğunluk bunu hüccet görmez. Çoğunluk bunu hüccet görmez. Zira... Bu raviye göre güvenilir olduğu söylenerek müphem bırakılan ravi başka bir alime göre zayıf olabilir. Zira bu raviye göre güvenilir olduğu söylenerek müphem bırakılan ravi başka bir alime göre zayıf olabilir. Tadilde bulunan ravi de cerh ve tadil konusunda dirayet sahibi bir kimse olmayabilir. Tadilde bulunan ravi de cerh ve tadil konusunda dirayet sahibi bir kimse olmayabilir. Bazen zahirdeki adalet iyilik veya ibadetine dayanarak güvenilir sayar. Bazen zahirdeki adalet, iyilik veya ibadetine dayanarak güvenilir sayar. Ancak bu ravi zapt yönünden zayıf olabilir. Hatib el-Bağdadi el-Kifayede sayfa 115 şöyle demiştir. Alim, kendisinden rivayet ettiğim herkes ismini vermesem dahi sıkadır der ve ismini vermediği bir kimseden rivayet ederse, Bu, o kimse için bir tezkiyedir. Lakin biz onun tezkiyesiyle amel edemeyiz. Zira adı verilmeyen kimseyi adalete uymayan bir haliyle biliyor olabiliriz.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 Örnek Şafii Rahimullah Bize Sika birisi Salih Mevla Tev'emeden rivayet etti demiştir Mevla Tev'eme Salih Mevla Tev'emeden rivayet etti demiştir İlim ve marifet ehlinden birisi Buravi'nin İbrahim bin Ebi Yahya olduğunu söylemiştir. Aleykümselam. Buravi'nin İbrahim bin Ebi Yahya olduğunu söylemiştir. İbrahim bin Ebi Yahya el-Eslemi Netruk bir ravidir ve uydurmakla itham edilmiştir. Şafii dışında ilim ehlinin cumhuru onu çok zayıf kabul etmiştir. Şafii ise İbrahim hadiste sıkadır der. Şafii ise İbrahim hadistesi kadir İma İmam Ahmet hadisi yazılmaz. İnsanlar onun hadisini terk etmiştir. Aslı olmayan münker hadisler rivayet ederdi. İnsanların uydurdukları hadisleri alarak kitabına yazardı demiştir. Ne yazıyor? Nesai metrukul hadis demiştir. Başka bir yerde sika değildir ve hadisi de yazılmaz demiştir. Bişir Biner Mufaddal Medineli fakihlere onu sorduğumda hepsi de yalancı dediler demiştir. Yahya bin Said yalancı demiştir. El da onun hadis uydurduğunu söylemiştir. Bezzar, evet. El da onun hadis uydurduğunu söylemiştir. Yani Şafii dışında imamların geneli onu şiddetli bir zayıflıkla eleştiriyorlar. İbrahim bin Ebi Yahya'yı fakat İmam Şafii sıhha diyor. Dolayısıyla Müsned'inde eee bana sıhha birisi rivayet etti dediği zaman isim vermediğinde bunu kastediyor olabilir. Halbuki o e, başka alimlere göre metruk yani hadisi şiddetli zayıf olan birisi. Bu onun hadisini sahih derecesine çıkarmıyor. Acaba bu tür sözlerden dolayı şey mi şey mi yapıyor Neydi? Gizliyor. İsim vermeden yapıyor. Bana sıkı birisi rivayet ettiriyor. Ama bu hangisi? Bazılar bunun daha başka birisi olduğunu söylüyorlar. Müslüm bin Halide zenci olduğunu söylüyorlar. Müslüm bin Halide zenci de zayıf. Ama Şafii sıkı diyor mesela. Burada da zaten şu cer ifadelerine bakarsan İbrahim'in Ebi Yahya'nın kendisi güvenilir olabilir. Onun eleştirildiği nokta, yalan uyduran kimselerin hadislerini kitabına yazmaz. Yani yalancılardan münker rivayetlerde bulunması, İmam Ahmed'in ifadesine bu anlaşılıyor. Bir önceki rivayette Kaf ve Yasun suresi dedik de, sabah namazında, güneş baya baya doğar yani. Doğrusun, namaza başladıktan sonra sıkıntı ha. değil ki. Güneş doğmadan başlarsan sorun yok. Ama bu rivayet zayıf diğer tarafta. Zapt. Şimdi, adal değil mi? E, adalet. Şimdi zapt. <gülüyor> zapt, ravinin işittiği hadis metnini ve isnadını koruması ve istediği zaman onu ihlale uğratmadan sunmasıdır. istediği zaman onu ihlale uğratmadan sunmasıdır. Çok hata yapan gafil kişi ile hafifuz zapt olan kişi bunun aksinedir. Çok hata yapan gafil kişi ile hafifuz zapt olan kişi bunun aksinedir. Zapt iki türlüdür. Bir ezberlemek yani zaptu sadır. Bir ezberlemek, zaptu sadır. Kendisinde gaflet bulunmayan, işittiğini ezberleyen, lafızların manaya delaletlerini bilen kimsenin zaptıdır. Lafızların manaya delaletlerini bilen kimsenin vaptıdır. Selam. Selam. İki, yazmak. Yani vaptu kitabı. işittiği andan itibaren rivayet edinceye kadar rivayeti yazarak korumaktır. İşittiği andan itibaren rivayet edinceye kadar rivayeti yazarak korumaktır. İkisinin de önemi diğerinden aşağı değildir. Ravinin işittiği sırada uyanık olması, işittiğini kavrayıcı olması, Ravinin işittiği sırada uyanık olması, işittiğini kavrayıcı olması, ona düşüncesini karıştırmaması, gevşeme ve uyku hali veya buna benzer bir hal bulaştırmaması gerekir. Gevşeme ve uyku hali veya buna benzer bir hal bulaştırmaması gerekir. Dinleme için kendini konsantre etmeli, mecliste eğlenmemelidir. Yazarken de uyanık olmalıdır. Şeyh'ten yazdığında onda bulunan aslı ile kontrolünü yapmalıdır. Sonra yazdığını başkalarının ekleme veya çıkarma yapmasından korumalıdır. Kağıdındaki boşluklara ekleme yapılmaması için çizgi çekmelidir. İbnül Esir, Camul Usul'de 1 72-73 şöyle der. i̇bn Esir. Camul Usul. Yani bu kütübiste diye bilinen, tercüme edilen kitap, Camul Usul. 1 bölü 72-73 şöyle der. Zapt, zahir ve batın olarak iki çeşittir. Zahir, hadisin manasını lügat açısından zapt etmektir. Batın ise hadisin anlamını içerdiği şer'i hüküm bakımından zapt etmektir ki bu fıkıhtır. Hadisin mana ile rivayetinde manayı değiştirmeme şartı vardır. Batın ise hadisin anlamını içerdiği şer'i hüküm bakımından zapt etmektir ki bu fıkıhtır. Hadisin mana ile rivayetinde manayı değiştirmeme şart vardır. Aleykümselam. Aleykümselam. zaptı etkileyen sebepler 1 çok yanılmak Mürseli mevsul olarak mevkufu merfu olarak rivayet etmek gibi yanılmaların çokluğu Mürseli mevsul olarak mevkufu merfu olarak rivayet etmek gibi Yanılmaların çokluğu. İki, çokça muhalefet. Ravinin kendisinden güvenilir olana veya sikalar cemaatine çokça muhalif rivayette bulunmaz. Yani çokça şaz rivayette bulunmaz. kendisinden güvenilir olana veya sikalar cemaatine çokça muhalefet muhalif rivayette bulunmaz. 3. Su'ul hıfz Ezberin kötülüğü 4. Şiddetli kaflet. Rivayetindeki hatayı fark edemeyen kimse. 5. Fuhşul galat. Fuhşul galat. Ravi hatasına bir de çirkinlik ekler. 6 Cehlur Ravi Cehlur Ravi, ravinin lafızların delalet ettiği manalar ve maksatları bilmeyerek manayı değiştirecek şekilde rivayet 7 Ravinin gevşekliği Ravinin zaptının durumu sikalara muvafakati veya muhalefetiyle ile bilinir. Yani onların rivayetine uygun olması veya muhalif olmasıyla bilinir. Buraya girip çıkıp durma, hadi. Ne haydi. Ne yaparsan yap. Ravinin zaptı hakkındaki eleştiri asli veya varittir. Asli olana gelince eğer ravide muhtemel zayıflık varsa... Yani hafif zayıflık varsa Mutabat ile ondaki zayıflık giderilebilir Zayıfla şiddetli ise takviye edilmez ve mutabat ona fayda vermez Varit eleştiri ise râvinin ihtilatından dolayı olabilir. Râvinin ihtilatından dolayı olabilir. Şimdi ihtilat diye başlık atın. Bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illan la ve estağfurke ve tuğbileyik.